Süslü olsun yıldızlar da olsun yıldızlar da olsun Açık Radyo, 94.9 frekansında deniz aşırı ortamdan Bozcada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir deniz aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bu hafta, geçen hafta olduğu gibi program konuğumuz Ferhan Şensoy. Bozcada'daki yerimizde ağırlıyoruz kendisini. Dipte dalga sesleriyle beraber, muhtelif doğal sesleriyle beraber, Açık Hava Stüdyosu'nda bu hafta yine birlikteyiz. Bu Bizim için müthiş bir mutluluk. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben artık yerleşmeyi düşünüyorum buraya. <gülüyor> Harika gerçekten. Bizim için nefis bir haber. Bu arada programa Zuhal Olcay Başucu parçaları albümünden sizin sözünü yazdınız. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. Yıldızlarda evet. İsterim isimli Harkulade parçayla başladık. Evet, benim Gündeste'deki şiirlerimden biri Güruk Bündöğar'ken daha önce besleyerek söylemişti. Suhal bunu röpliz olarak tekrar söyledi. Benim sevdiğim bir şiirim. Ama Gündeste'deki şiirlerin isimleri yok. Bak, Hı -hı. Bu ismi koydular. Şiirin satırlarından biri. E, gün doğarken de Zuhal'de çok güzel söylediler. Farklı farklı. E, güzel bir şarkı oldu. Ben bundan mutlu oldum. Evet. E, sizin aslında Orta Oyuncular serüvenine en baştan bugüne kadar baktığımızda çok başlarında ben çok hakim değilim. Ama müthiş müzisyenler çalışıyorlar bir yandan. Geçen hafta programda Fikret Kızılok örneğini vermiştik. Aslında bir yandan da bu çok zor oluyor diye ama şahları da vururlarda mesela MFA'yı görüyoruz. E, evet. İçinden F tramvay F geçen şarkıda vurulmuşlar. Şalları da vurular. E, dan önce bizim Fuat'la bir dostluğumuz vardı. Ben Özkan'ı tanımıyordum, Masar'ı tanımıyorum. Zaten Masar yoktur. Şalları da vurular. Onlar daha sonra böyle uyurup oldular. MFO, şalları da sonra oluştu. <gülüyor> Fuat benim arkadaşımdı. Daha doğrusu bir e, Stardust diye bir gece kulübü açıldı. Orada müzik yapmak üzere Fuat vardı, yazar ben vardım. Biz öyle tanıştık. Biz birbirimizi çok sevdik. Ben Şahlı'yı da uğurlarında kimi şarkılarını sazla besledikten sonra Fuat'ı aradım. Biz ona baba deriz aramızda. Baba gel bana yardım et ya ben öbürlerinde sen yapsam falan. Şu şarkılarımı bir adam etsem. Ben müzisyen değilim. O çok iyi bir müzisyen. E, bana yardım etti. Fuat çok heyecanlandı bu konuya. Fuat gibi besteler yaptı. Biz prolara girdik. Yapı Endüstri Merkezi'nde. Fuat dedi ki Özkan da o sırada askerden gelmiş. Bunlar daha önce İpucu Beşisi olarak çalışmışlar. Barış Manson'un gitarcıları olarak beraber çalışmışlar. Birbirlerini tanıyorlar. Öz ya Özkan da olsa iyi olur diyor Fuat. E, Fuat bizim kimseye verecek paramız yok. Beş paramız yok. Heves var ama kalas parası da yok tiyatro açılıyor. Yani şimdi bir tane daha falan müzisyenim ıı, Özkan da para sormuyor ki o da olsun dedi Fuat. Özkan Uğur böylece şallara da katıldı. Daha sonra ikinci yıldan itibaren çok yetenekli bir oyuncu olarak roller oynamaya başladılar ikisi de. İkinci yıldan sonra onlar roller de oynamaya başladılar. Belki onların oyunculuk serüveni de böyle başladı. Tabii tabii. Tamamen oyunculukla falan ilgileri yoktu. Tiyatro da ama Bip bir deneyim edindiler. Biz orta oyuncular selamda seyircimize gül atmak falan gibi adetlerimiz vardır. Onlar daha sonra Eurovizyona katıldılar. Mazhar, Fuat, Özkan olarak Şaldır Adavur'ların 3. yılında veya 2. yılında Onlar da Eurovizyonda herkese gül attılar. Böyle bir sahne deneyimleri vardı. Onlar olmuşlardı sahne için. Sonra Fuat bana dedi ki Abi bize izin ver. Biz 3 yıldır çalıyoruz bu şarkıları. Biz artık her gün aynı şarkıyı çalmaktan sıkıldık. Masarla beraber böyle bir grup olmak istiyoruz. Başka şarkılar çalmak istiyoruz dedi Fuat. Tamam abi. E yerimize birilerini bulalım. Var dedim benim arkadaşım. Necat Yavaşoğulları. Necat'ı aradım. Necat geldi. Derya Yener diye bir da Onlar olarak katıldılar. Ama <gülüyor> Biz yıllardır bu şarkıları çalıyoruz. Bunu çalmak istemiyoruz diyen Masar Fuat Özkan üstüsünün çıkışı, Ele Güne şarkı, Ele Güne karşı şarkısı. Bu şahları da El Gidi Tahran şarkısı. Masar üstüne sözler yazdı. Benden izin aldılar. Tabii arkadaşlar ne isterseniz yapın dedim. çünkü Şahrıza şarkısı da pop şarkısı olamayacağına göre. Tamam Ele Güne karşı yaptılar. Bunu ve Masar Fuat Özkan üstüsü bu şarkıyla patladı. O müthiş de bir parça. E, müthiş bir parçaydı. Sözler, da davulları, sözlerini değiştirerek yapılan aynı şarkıydı. E, biz yıllardır bu şarkıyı çalıp söylemekten usandık diye Masar Fuat Özkan otuz daha olur. sonra 30 e, <gülüyor> yıl bu şarkıyı çaldı. <gülüyor> Onlardan sonra gelen benim akademiden güzel sanatlar akademisi arkadaşım Necdet Lavaşoğulları, Derya Yener'le beraber. Onlar da bir yıl çaldı. E, bize izin ver abi. Biz e, bir grup kuracağız denildi. Bulutsuzluk, yani bulutsuzluk özlemi grubu. Şalları da uğurlulardan sıkılarak bulutsuzluk özlemini kurdu. Biz ser, e, onun üzerine ama Necdet bana Serdar ve Sarper ikilisini buldu. Bu çocuklar çaladılar bunu abi dedi. Tamam o kardeşler de geldiler. Çok güzel çaldılar. serdar serper ikilisi. Şahlara davrular bittikten sonra Serdar ve Serper olarak bağımsız olarak birbirinden ayrılıp 5 yıl kadar Bodrum'un barlarında şahları davrularının şarkılarını çaldılar, söylediler. Grup kurduran e, oyun. Ya böyle ilginç bir olay oldu. E, değil, daha, daha ilginci. Ankara'da turneye gittik. Fuatlar ayrılmışlar. Fuat Özkan ayrılmışlar. Biz Nejatlarla veya Serdarlarla çalıyoruz hatırlamıyorum. Ey gidi Tahran şarkısını biz söylerken sahnede ve onlar söylerken sahnede. Balkondan öğrenciler el çırparak ele güne karşı diye katılıyorlar şarkıya. <gülüyor> Daha sonra biz o, o zamanlar oyunda matine ile suar arasında üniversite öğrencileriyle söyleşiler falan da yapardık biz oyundan sonra kritiklerini, onların eleştirilerini alırdık. Ne düşündünüz? Yani her şey çok güzeldi de bu. Ele Güneş şarkısını buraya koymanız da biraz saçma olmuş dediler. Biz şarkıyı çalan olduk. <gülüyor> bir de tabii öyle yan durumlar da gelişiyor gerçekten. Ya orta oyuncularla ilgili, müzikle de ilgili inanılmaz sorular geliyor aklıma tabii ama programa başlarken çaldığımız parçaya ve sizin yazdığınız sözlere gelecek olursak Yıldızlar da isterim bizim bulunduğumuz ortamla da ilgili çok nefis bir durumdur gerçekten. Süslü olsun gökyüzlerim diye değil mi? Evet bu Bodrum'un Gölköy Onu köyünde. Şimdi. Gölköy sahiden köyken yazılmış. Ben hep geriş diye hayal etmiştim. Hayır dinlerken. Gölköy. Gölköy. Bu 1970'lerin sonunda Gölköy'de. Gölköy'de o zaman elektrik yok. Televizyon yok. Buzdolabı tüp gazlı. Ütü tost var. Adamın biri deniz kıyısında duruyor. İlk gördüğümde güneşe ütü tutar adam heykeli gibi. Böyle 10 dakika falan duruyor herif. Böyle. Önünde bir tezgah ızgara var. Üstünde bir sandviçimsi bir durum var. Bir anda birden böyle jos diyor üstüne basıyor. Tost oluyor. <gülüyor> ee, bir tane kemancı var. Ee, kemanı biraz notasını yanlış taşı klasik çalıyor. O radyodan duyduğu kadarıyla kulağı kuvvetli bir kemancı. Hem tıraş ediyor hem keman çalıyor. Yani şuradan sağ taraftan perde alıyor. Sana bir tane Beethoven çalıyor. Öyle bir berber verdi. Kimin notaları yanlış çalıyor. Ama olsun o kadar güzel ki. Ben hep şunu düşünmüşümdür o zaman. Lan Beethoven, Mozart falan bu parçaları berberinkini dinleseler belki partisyonda değişiklik yaparlardı. Evet berberinki daha güzel diyebilirler Öyle güzel çalıyordu. Orası bakir bir köydü. O köyde yazılmış bir şiirdir bu dinlerken. Evet, Mütişti gerçekten ya. Halkla Sizin elinize, zihninize söyleyenlerin de ağzına sağlık. Gerçekten çalanların, herkesin müthiş bir iş olmuş. Yine İstanbul'u satıyorum. Müziklerine bakalım. Bir tane parça daha dinleyelim. Tarak Bank. Tarak Bank teklif. Artık teklifte bulunuyor bu Tarak Bank. Evet, bankalaşmışlar. Teklifte evet. bulunuyorlar. Ama bana bu Tarak Bank hikayesi günümüzde o kadar naif geliyor ki onlara kadar naifmiş ki u uh, uh, biz şimdi soyguncular dolancılarla karşıya karşıyayız evet evet ya yani Gölköy'de de bunu görüyoruz ayrıca İstanbul'u satıyorum dedik Bozcaada'nın imar e, durumunu göl, anlattık. Evet Gölköy o zaman, göl göl, o zaman köydü. Gölköy Türk Mükü ile birleşip Göltürk Mükü biçiminde bir sentrope kompleksine geçti. Ben oraya artık hiç gitmiyorum. Ama bir anlamı kalmadı ki. Saçma bir yer olduruz. Evet. İnşallah Bozcaada öyle bir şey olmaz. İnşallah tabii olacağını çok sanmıyorum. Burası çok biraz uzak coğrafi koşulları da biraz sert bir yer, feasible değil yani insanlar için. Ama Türkiye'de ne olacağı belli olmaz. <gülüyor> o da doğru. <gülüyor> Buna da yapacak çok fazla bir şey yok herhalde. Sadece. Yani Bozca adayı bozmayalım. <gülüyor> Bu arada büfecileri saymıştık. İsterseniz Tarak Bank ekibini de sayalım mı? Tarak Bank ekibi. Bilcan Günalan, General Alkaya ve şu an aramızda olmayan rahmetli Boran Kaya'dan oluşan 3 kardeşlerdi. Tarakçılar kardeşler. Dinliyoruz. Kiracılık daha da kutsaldır! Sizleri kutluyorum! Çok taliflisiniz! Çünkü Tarak Bank sizlere yardım elini uzatıyor! Ey ahali! Çok anlamsız bakıyorsunuz! alıp hepinizi zengin edeceğiz. Sizlere yepyeni bir sant, yepyeni evler hediye ediyoruz. Sizi kutlamak istiyoruz. Kaçtan alıyorsunuz? <gülüyor> Fiyatlarımız sizin evleriniz kadar kelepir olmayacak elbette. Ne süvar bizim evlerimizi? Taş gibi bizim evlerimiz. Ellemesen 100 yıl bir şey olmaz. Eski yapı bunlar. Şimdiki gibi uyduruk inşaat değil. <gülüyor> Estetikten yoksun kulübecikler. Kulübe çiftlerimizde ağzınızın suyu akıyor. Peşin para ödeyeceğiz. Şakır şakır. Sizin olsun paranız. Biz evlerimizde mutluyuz. Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında program konuğumuz Ferhan Şanso ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarak Bank teklifi dinledik. İstanbul'u satıyorum oyunundan bir başka parçaydı. Şimdi yeni bir parçaya doğru gidiyoruz. Burada Elebaşı Koca Sinan ismini vermişim ben bu parçaya. Evet. Ama burada gizli bir hikaye varmış. Valessa Necati. Leh Valessa galiba. E ona göndermesi olan bir şey da Las Hilmi'nin büfesi. Sanırım hala var. Epidir gitmiyorum ama son gittiğimde vardı. Büfenin duvarında Trabzonspor'un en son şampiyon olduğu dönemden bir posteri var. Her yıl onu saydam bantlıyor. Epidir şampiyon olamadığı için eskimiş bir fotoğraf var. Las Hilmi'nin büfesi var. Biz akademide öğrenciyiz. Oraya gidiyoruz. Orada vira içiyoruz. Şarap içiyoruz. Bizim ayağım Ayaküstü, ayakçı meyhanesi gibi bir yer. Ee, yüksel, gürsel. Büfede içme olayı yani. Büfede içme olayı, bir tür. <gülüyor> Öyle barlar falan yok o zaman, fındıkta o kadar. Yüksel, gürsel, dev gençli arkadaşım benim. Benden de kıdemli. Ben de gençin çömeziyken o işlerin daha içinde. Yüksel, gürsel, yıllar sonra birdenbire biz küçük senede tiyatro oynarken... E, hapis falan da ya, Hapisten çıktıktan sonra beni ziyarete geldi. Ben tiyatro yapmak istiyorum dedi. E, benim dönemde akademide e, Devgenç'in en güzel hatiplerinden biriydi. Çok etkileyici bir sesi vardı. Çok güzel konuşurdu. Böyle özellikleri olan değerli bir kardeşimizdi. Ben de Vale e Necati rolünü yazarken bir de Necati arkadaşımız vardı Devgençli O da hapis yattı. Uzun dönem. Ben Necati'yi düşünerek yazmıştım. Ama aynı takımdan yüksel. Ben tiyatro oynamak istiyorum diye tiyatroya geldi. Rolleri dağıtma durumundayken. Bu benim için bir piyangoydu. Evet işte Valessa Necati o zaman da Lech Valessa Polonya'da böyle bir sosyalist devrim yapmıştı. Başa geçmişti. Valessa Necati karakteri tamamen yükseldi benim için. Ve yükseldi. Çok başarılıydı. Sonra bir intiharla hayatına son verdi. İstanbul satıyorumdan sonra, bizden ayrıldıktan sonra falan. E, saçma bir şekilde çok genç öldü. E, onu burada saygıyla anmak istiyorum. O kadar başarılıydı ki rolünde. E, herkesi çok şaşırttı. Valesa rolünde <gülüyor> yüksel güzel. Müthiş ya müthiş. Bu arada oyunda Sinan da girip çıkıyor sürekli oyuna. Herhalde Tabii yani, Münir Özgül'ün müthiş bir evet, doğumuyla karşı karşıya. Evet, ben Herhalde benim... ondan güzel Sinan olmaz. Evet daha başka kimse o kadar güzel oynayamaz o Zaten daha önce de anlattığım gibi geçen haftaki programda evet. Münir abi için yazılmış bir roldür. O evet. ben oynayamayacağım affedersiniz beni affedin dediğimde. O benim yelkenler suya Münir abi olmazsa bu oyun olmazsa gelmişiz biz. Erol Günaydın onu mıncık mıncık ikna ederek sonra bana ona taktiğini öğreterek. Hayır Münir öyledir. Hep öyle yapar. Hayır yaparsın diye onu desteklemek lazım. Moral vermek lazım falan gibi. Taktikler verdi Erol abi bana. Yani neredeyse antrenör gibi. Takımın antrenörü gibi Münir abi o düzleme soktu. Ne güzel ya köpek sesi duyuyoruz, Beyoğlu'nda değiliz. Beyoğlu'nda biz disco sesi duyuyoruz, Bozcağı'da da köpek sesi duyuyoruz. Ne kadar güzel. Harika da. Açık Hava Stüdyosu'nun avantajları ve dezavantajları. Sıkılan için dezavantaj, bizim gibi zevk alan için avantaj diyebiliriz. Köpek sesi candır ee, diyebiliriz. İsterseniz elebaşı Koca Sinan'ın parçasını dinleyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Sanki bir yer yeraltı örgütü Bir nifakı yuvası Hilminin nüvesi Kendimi senin hil misi Nisi misi hil misi Gönçü misi hil Hem de bekli hem de sahibi Cevdet Bey Devbey Devbey Cevdet Bey Acayip bir Devlet Bey Devbey Devbey, devbey. devbey, devbey, devbey, devbey, devbey Cevdet Bey Çok acayip Devlet Bey Hepimizin bana verecemin heykel hali gel gel hali kel hali Ey ahali kel hali Hilmi bana birey çıkamış ver el kol kalkmıyor Ah ah adidi Ah ah ah adidi fazidi Bu da malessane cati İşte malessane cati Malessane cati şimdi işlekliyenlerden Bu idimizde bir evde kiracıdır Güzel sanatlarda öğrencidir Sittin senesine <gülüyor> Bu da işin elebaşı. Yeraltı örgütünün gizli şefi koskoca mimar Sinan'ı hiç utanmadı. Koskoca mimar Sinan. Şşşt susun Sinan Minamme demeyin. Bir taneye olacak, bir duyan olacak. Türbemde huzurum kaçacak, başım belaya girecek. 94.9 Açık Radyo'da, Açık Hava Stüdyomuzda program konuğumuz Ferhan Şansoy ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Valessa Necati hikayesini dinledik. Ve elebaşı koca Sinan Parçasını dinledik. Müthiş hikayeler gerçekten. İstanbul'u satıyorum e, oyununda müziklerini ilk kez yayınlıyoruz bu programda. Bu da benim için ayrı bir gurur. Bir de e, sizinle birlikte bunu sunabiliyor olmak çok müthiş bir mutluluk gerçekten. Şimdi bu oyunun belki de en güzel parçasını dinleyeceğiz. Bana göre tabii söylüyorum bunu. Kara Gümrülüklü Eyüplü Atışması dinleyeceğiz. Erol Günaydın Kara ve Gündüz siz var. varsınız. Rampi İbrahim Eyüplü Tayyar. Evet. Burada acayip hikayeler vardır herhalde diye düşünüyorum. Gerçekten çalıyorsunuz sazları tabii, e, tabii. sahnede. Erol Günaydın da saz çalıyor demek ki. Evet çalıyor. Ama onun yanında da Selim sesler ve Serap Günaydın da Serap Günaydın da saz çalıyor. Onların takımı o. Hı <gülüyor> hı. E, öbür tarafa da. Ben saz çalıyorum, benim yanımda da saz çalan biri var fakat şimdi hatırlamıyorum, ne fena. Böyle bir atışma, saz aşıklarının atışmasının çok politik bir konumu. Onlar dalancılar, biz karşı dalancılar olarak atışıyoruz İstanbul üstüne. Sonunda kavga dövüş, sazlar birbirinin başına vurularak falan biten bir sahne. Çok güzel bir sahneydi. Geleneksel tiyatromuza çok yakışan bir sahneydi. Sahne, tabii, evet. Burada da Erol Günaydın mükemmeldi. Ortalık yıkıyordu. Evet, Erol Günaydın da geleneksel tiyatromuzun çınarıdır yani. E, elbet, da, e, elbette elbette yani herkesin kavuğu olmaz ama bana sorarsanız Erol Günaydın da bir kavukludur. Kavuk almayan bütün olasalar da kavukludur. Bunlar tiyatromuzun kavuğu devre almamış kavuklularıdır. Müthiş, müthiş gerçekten. Ee, ne, ne kadar enteresan şeyler öngörüyorsunuz. Dinleyicilerimiz birazdan dinleyecekler. Ee, biz tabii siz zaten yazan, yöneten her şey olarak buradasınız ama ben hani kaydı hem e, çok iyi dinlediğim hem de oyuna vakıf olduğum için söylemeliyim. Ne enteresan öngörüler. Üçüncü köprü öngörüsü mesela değil e, mi? E, evet işte. <gülüyor> kurgu Bilimkurgu... e... İstanbul. Ben İstanbul satıyorum. Hep bilim kurgu olarak yazdım. Bilim kurgu olma şansı olamadı. Ben hepsini yaşadım. Hepsi gerçek oldu. O kadar çabuk ki Aa, ben bilim kurgu yazarı değilim demek ki. Yani Falcı mıyım neyim duygusuna kapıldı. Hemen oluyor. Ben bilim kurgu yazıyorum hemen ondan oluyor. Feyz almış olmasınlar sakın ya. <gülüyor> <gülüyor> sanmıyorum. Evet, ben de sanmıyorum. unmak da istemiyorum böyle bir şeyi. <gülüyor> Sanatçının sezgisidir. Hı -hı. Bak bunlara geliyoruz derken, bazı şeyler bizim ülkemizde bak bunlara geliyoruz düşünürken, biz on yıl falan bir marş koyarak düşünüyoruz bu işi diyelim. Evet. Ne on yıl ya? İki sonra aynen oluyor. Hı. Ben yetişemiyorum bilim kurguya Türkiye'de. Ben bilim kurgu yazıyorum, hemen oluyor. Ben yazım diye olmuyor yani. Ben onu sanatçı olarak erken seslenlerdenim. Hı hı hı. Örneğin Şahları... Mustur da... musluk oluyor hı. bir anda. <gülüyor> Değil. Örneğin da Davrulları oynadığımız dönemde, ilk yıllarda, özellikle ilk yılında benim devrimci sosyalist arkadaşlarım, komünist arkadaşlarım dediler ki sen Hümeyni'ye çok fazla ekleniyorsun. Sonuç olarak dünyadaki son padişahlığı yıktı ve Hümeyni rejimi e, gelmeden önce devrim yapılırken Hümeyni, Mesut Ecevi ile Beni Sadrı'la e, İran Komünist Partisi ile falan kol kola girerek şahlığı yıktılar. Hep beraber bir hükümet kuracaklarını sandılar. Öyle olmadı hikayeyi. Bu öyle olmadan önce yazılmış Şallara da var. Biz oynarken dediler. Hümeyni'ye e, çok da yükleniyorsun. Biraz yanlış değil mi dedi benim devrimci arkadaşlarım? E, dedim ki tamam da Hümeyni Robespierre değil. Robespierre yobaz değildi. E, aradan 2-3 yıl geçti. Arkadaşlarım benden özür dilediler. Affedersin biz çakamamıştık. ki sanatçı sezgisi herhalde dediler. Meyni başının belası oldu İren'in. Evet. Hissetmek diye bir şey var tabii. Sanatçı sezgisi diyelim buna. Sanatçı sezgisi. İleriyi görüyorsun. Hı hı. Hiç astronot olmadan. Müthiş gerçekten. Kara Gümlüklü Eyüp'le atışmasını dinleyelim hemen. Dinleyelim. We're <laughs> Lafımı eş yeri yemem, helal olsun bu yollar O mevretin anana, helal olsun bu yollar nabarı atlattık balonunu patlattık pat tek yonatarı atlattık balını pat pat çöre Al işte bop bokuyor Bu boku, boku kim seviyor Al işte bop bokuyor Bu boku kim seviyor Bu boku kim seviyor <Gülüyor> Neler zanında Duymadı ki yanı gitti O laflar boşa gitti Duymadı ki yanı gitti O laflar boşa gitti Haliç olacaktım Rezin olacak rambi Hani çoğulacak rambi Rezin olacak rambi Baba! Bana bak kulağını tayyar. 14.9 açık radyoda Deniz Aşırı programında program konuğumuz Ferhan Şanso ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müthiş bir parça dinledik. Karagümlüklü Eyüplü atışması. Biz program yani parçadan önce anlatmıştık biraz parçayı ama hakikaten dinleyince de nefis oluyor. Dediğimiz gibi dinleyicilerimize de ilk defa paylaşıyoruz bunu. Bayağı 6 tane falan saz var galiba değil mi sahne sahnede? yok. Ben çalıyorum. Benim yanımda Birisi var galiba. E, Erova abinin yanında Serap Günaydın saz çalıyor. İki, e, videoda vardı da ben bunadım artık. Çok iyi hatırlamıyorum her şeyi. E, e, yok benim yanımda saz yok. Benim yanımda e, perküsyon çalan biri var. Gibime geliyor. Çok iyi hatırlamıyorum. <gülüyor> çok hacimli de geliyor ses bir yandan da. çok. Evet çünkü gerçekten. bir atışma olduğu için herkes çok kuvveti Giderek volüm yükseliyor. Bu bir kavgaya dönüşüyor. Atışmanın evet. anlamı odur. Evet. Ki, çünkü e, saz atışmacılarında Sazı birbirinin kafasına vurup Kıran vardır Atışma öyle bir şeydir Kavga çıkar sonunda Bunda da çıkıyor galiba Evet çıkıyor sanat. evet O da bir kavga ile bitiyor <gülüyor> saniye <gülüyor> Müthiş ya e, Oyunda İstanbul'u satıyorum oyununda Müthiş bir Koca Sinan sigiri var ki Hakikaten Koca Sinan e, Olduğunu orada da görüyoruz Koca Sinan sadece e, siz, Yine sizin müthiş sanatçı sezginizle e, Hissettiğiniz bir şey Belki o gün o saygıyı Koca Sinan'a duymayan tarak bankçılar oyundaki tarak bankçılar yıllar sonra 2004'tü sanıyorum dünyada Sinan yılıydı bütün dünyanın evet. kutladığı bir Sinan yılı oldu Türkiye'de hiç duyulmadı sadece Hristoğlu Joseph diye herhalde <gülüyor> <gülüyor> yani müthiş bir hikayedir bence Türkiye'nin büyük kahramanlarından bir tanesidir Koca Sinan elbette mimar Sinan'ın ee, karşılaştırması gereken insanlar. Leonardo da Vinci falandır. Yani evet. bunlara tekabül eder mi üniversite? Ee, Trakya'da bir sürü sel falan afetler oldu. Yıkılmayan tek köprüler, Sina'nın köprüleri Trakya'da mı görüyoruz? Başka yerlerde evet. de görüyoruz. Ee, Başbakan'ın Karadeniz'i Marmara ile birleştirme projesi Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mimar Sinan tarafından düşünülmüş, yapılmasına başlanılmış, bilmem kaç kilometre yok tünel ya yani kanal kazıldıktan sonra savaş başladığı için Sinan savaş alanına köprü yatmaya tayin edildiği için proje yarım kalmış. Erdoğan'ın söylediği proje Mimar Sinan tarafından düşünülmüş zaten. Hı hı. Böyle bir gerek varmış demek ki. Ya var mı yok mu bilmiyorum da O benim projem diye sunduğu şeyi Mimar Sinan çok eskiden düşünmüş Tabii, tabii Benim projem değil yani Onun projesi değil, projesi hı. Mimar Sinan'ın projesi hı hı hı. Evet, çok hasbelkaderde hayatını sürdürmüş bir adam Koca Sinan Buralarından evet. ee, ok geçmiş, ziyaralar almış Tabii tabii yani tesadüfen yaşamayı sürdürebilmiş Evet Bir de çok güzel anekdotları var bir filozof tarafı da var Örneğin bir yerde cami yapıyor. Çocuğun biri minare eğri diyor. Hemen çocuğu çağırıyor. Eğri mi çocuğum diyor. Eğri diyor. Tamam minarenin etrafına halat doluyor. İpi gel çekelim düzeltelim çocuğum diyor Sinan. Çocukla beraber öyle çekiyorlar biraz. Çocuk da öyle e, e, eğleniyor falan oynuyorlar Sinan'la. Düzeldim düzeldim diyor. Evet düzeldi diyor çocuk. E, o da iş devam ediyor falan. Usta başlar Sinan diyor. Niye bu çocukla eğleniyorsun ya inşaat falan şurası hocam. Hayır diyor. Bu çocuk şimdi Mimar Sinan'ın minaresi eğri diye bir laf çıkarır. Bütün millet buna inanır. O çocuğu ikna etmek lazım önce diyor. Çocuk eğri olmadığına karar veriyor. İş bitiyor. İrdiğin zaten de. Böyle bir filozof tarafı da var. Sinan çok önemlidir. Çok önemli bir figür gerçekten. Onu da ruhu şad olsun. İstanbul'u satıyorum da da Sinansız olmazdı bu oyun herhalde. Tabii olmazdı. Ee, Müthiş. Sinan'ın türbesinin hemen yanındaki hatta bir duvarı onun türbesinin tarafına bakan iğrenç mağazaları da buradan <gülüyor> kınıyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Korkunç yani. Rezaletti gerçekten. O, herhalde adamın kemiklerini sızlatmak için elimizden geleni de ardımıza koymuyoruz. Evet, yani biz İstanbul satıyorum oynadığımızda İstanbul satılma konumundaydı. Biz bunun altını çizmek istemiştik. Ve şimdi İstanbul zaten satılmış. El değiştiriyor ya, ya Satılmış, o bitmiş de. E biz nereye gideceğiz derdindeyiz. Ben Bozcaada'ya yerleşmeyi düşünüyorum. Ya ne kadar güzel, <gülüyor> biz de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı sen ancak buraya gelirsen abi anlarız, <gülüyor> biz de çok müteşekkiriz bu adanın da bize sunduğu imkanlardan, bu nimetlerden gerçekten evet, çok, ve çok, ve çok keyifli. Yani İstanbul'u kaybettik, bari burayı koruyalım, evet, çünkü bura... bizim başka alanlarımız kalmayacak ki. Evet çok alan daralıyor, oyun alanı çok daralıyor gerçekten. Burada da işte bir sürü hikayeler var Onları da zaman zaman konuşuyoruz İstanbul'u satıyorum Oyunun DVD'si var bizde Diğer oyunların da var mı DVD'leri Her oyunu çıkarıyor musunuz Var Bir iki oyun dışında Hepsinin DVD'si elimizde mevcut Şu an oynadıklarımız Oyunlar tedaviden kalkınca <gülüyor> Gündeme gelecek Ama biz kaydediyoruz hepsini Örneğin şeylerin bir küçük tane kaydı var 80'li yıllarda e, Ferhangi şeyler çok değişti e, Ben de tip olarak çok değiştim bir, Ferhangi şeyler yeni kaydı yapmak istiyoruz Önümüzdeki yıl hı hı. İkisi birlikte falan Onlar da CD olacak Biz kayıt konusunda Sıkı bir e, gerilla parti olarak çalışıyoruz Bu konuda eksiğimiz yok Ama tedavüle gelmesi Oyunlar kalktıktan sonra olacak Hı -hı. Ferhangi şeyler belki ilk kayıtlar hemen sunulabilir bile çünkü e, hayır, o çok hayır. evrildi herhalde. Ha evet, ilk kayıt e, yani küçük sene de oynadığım dönemde Ferhangi şeylerin ilk yıllarında bir o e, kayıt var, bir kaset var. Evet o bizim hepimiz Tanjona izberlediği... bu Tanjona manakil attı Mustafa Denizci'nin ağladığı e, gibi bir haberlerle <gülüyor> e, süslü. Öyle bir kayıt var. O sırada bir yolunda trafik var. Ben küçük sene ulaşmak üzere. Bolu bir taksiciyle genel ev üzerinden oraya zor geç ulaşıyorum. Gibi bir hikaye var. Sonra bu hikayeler değişti. Bunun ön başka hikayeler de var. Turne hikayeleri de var bizde kayıtlı Örneğin Adana'ya geç kalışım araba marıza yapmış da bir kamyon şoförüyle otostop gibi bir hikaye var. Bütün bunları derleyen bir ikinci kayıt. Yani onları da içine alan bir ikinci kayıt yapmak istiyoruz ama oyunlar tedavülden kalktıktan sonra Hı -hı. CD olacak. Hala bir yandan sürüyor çünkü. E, evet, ve bir, o aynı e, iskelet üzerinden sürüyor. Evet ve ferhangi şeyler sanırım ben öldükten sonra CD olacak. Yani Onu da biz ki. görmeyiz inşallah. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Yok yani arşivde olacak da yayını öyle olacak herhalde. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Müthiş bir oyun. Kaç oyun oldu ferhangi şeyler? Bini geçti diye diyebilir miyim? 1667 e, ayırdım inanılmaz bir iş gerçekten ve ben 1-1 sayıyorum bazı tiyatrolar 3 5 27 31 diye sayanlar da var tabi tabi <gülüyor> <gülüyor> evet ya yani gerçekten olağanüstü olağanüstü mesela şahları da vururlar artık uzun zaman oldu onun DVD'si olacak mı bir hayran sorusu ee, hayır o zaman çünkü böyle bir video tekniği yoktu ha. böyle bir kayı böyle bir şeyler yoktu o teknik <gülüyor> yoktu o dök kaydı var mı <gülüyor> Müthiş bir hikayeydi gerçekten o da. Bu arada siz sürekli yazıyorsunuz. Son bölümde de çok az bir vaktimiz kaldı ama ona da girelim. Böyle multidisipliner bir yazış hikayesi var galiba değil mi? Birkaç tane kitabın notları var önünüzde. Ve siz hangisini bitirirseniz yayınlıyorsunuz. Evet, dosyalar var. E, diyelim ki değişik masalar var. Baş kaldıran kurşun kalem. Özgeçmişsel romanın ikinci cildi. Hı. O ayrı bir masa işte. O masayı toplayıp ben buraya geldim. Oradan bir şeyler toparlıyorum. O kolay bitirecek bir iş değil. Hı -hı. Ama arada mesela yazdığım öyküler var. Hı -hı. Bilgisayara geçtikten sonra bu imkan daha e, kolaylaştı. Masada o kadar dosya olmasına gerek yok. Hepsi laptopun içinde. Hı -hı. Tamam. Açıyorum. Ben oraya bir öykü de yazıyorum. Yani gündelik çalışmam içinde Bütün o dosyalara çalışma imkanım var. Kimisi çok çabuk bitiyor. Her yıl yani, bir kitap çıkıyor ama galiba yani, gibi falan tiyatro bana ne kadar şans sanırsa. Yani e, Bizzat aktör olarak orada oynadığım için ve turneler dolayısıyla yazarlığa o kadar vakit ayıramıyorum. <gülüyor> Yazarlık da çok vakit isteyen bir iş. E, evet o özgün bir vakit istiyor. Ben hep, hep büyüyünce yazarım diye düşündüğüm tozlu dosyalarım var benim. <gülüyor> e, artık 60 yaşına geldim. Daha fazla büyümeyeceğimi fark ettim. Ben böyle bir paniğe kapıldım. Oynamaktan çok, turnu'ya gitmekten çok. Aaa beni biraz rahat bırakın ve ben şu tozlu dosyaları temize çekeyim derdindeyim. Yazar Ferhan Şansoy olarak. Benim için artık bundan sonrası beni öyle ilgilendiriyor. Hı hı. Ben yazacağımı yazdım. Elinin üstünde oyunum var. 17-20 kitabım var. Daha, daha ne yazacağım ya tamam bırakın biraz istediğimi yazayım gibi bir duygudayım. Ama eldeki notlar en az bir o kadar daha iş çıkacağını gösteriyor. Evet de bu ömrün vefa etmesi gerekiyor yani. Evet. Yarın ölürsem ne olacak? Onlar nusvetli olarak. Ferran Şensoy'un kağıtları bulundu falan diye. Belki. Hı hı. Birileri için bir önem kesmediyecek. Ama ben onları o kadar not almışım, o dosyalarımı. Onları kitaplamak istiyorum. Hı hı. Buna daha çok vakit ayırmak. Daha az tiyatro oynamak. Eskiden biz haftada yedi gün tiyatro oynardık. Ben matene oraylarla, tünelerle ben haftada sekiz gün oynuyorum diyor söylüyordum. E, tam o kadar tiyatro seyircisi yok. O kadar oynamıyoruz biz. E, Turnelere gidiyoruz. Orada o kadar seyirci yok. Tamam biz oraya niye gidiyoruz ya? Ben de oturup kitabımı yazabilirim. Ben de buraya Bozcaada'ya gelip burada on gün kalsam bir dosyayı kitap ederim. 10 günde olur mu böyle bir şey? Hayır, dosya hazırsa olur. Ha, olur. Temize çekmeye gelirsin buraya. Hı hı. Hazır dosyalar var da temize çekmeye vaktim yok. Hı hı. Çünkü tiyatro macerasında koşturuyorum. Ses tiyatrosunu korumak, orta oyuncuları korumak, Türk tiyatrosunu korumak falan gibi böyle bir e, salak gladiyatör tavır içindeyim. E, 60 yaşımdan sonra bunu o kadar sürüklemek istemiyorum. Ben yapacağımı yaptım diye düşünüyorum. Hı hı. Tamam bırakın beni. Ben de kitaplarımı yazayım. Tiyatroyu da o televizyon dizilerindeki TV çocuklar yapsınlar. Türkler de onu tiyatro alsınlar. Bana ne? Ama kavuğu onlara vermeyeceğim. Ortada tiyatrocu yok. Bir de böyle bir konu var tabii. Tabii. Kavuğu kime vereceğim? Ortada tiyatrocu yok ki kavu vereceğim. Ve kavu vereceğim insanın, devredeceğim insanın yani. Ki devrelilmesi ve bu geleneğin sürmesinden tabii ki yanayım. Ama benim gibi, benden önceki kavuklar gibi Aşkla tiyatroyu savunması gerekiyor. Türk tiyatrosunun bayrağını benden sonra bir yere götürecek birisi olması gerekiyor. Hı hı. Ta, öyle birileri yok. Ben bir de bu stres içindeyim. Münir abi kavuğu devredeceğiz zaman ben Münir abiyle kazancı yokuşunda komşuydum. Ben tıfıldım o zaman. Münir abiyle tanışmaktan memnun oldum. O, o, o da beni yeni tanımıştı. Kavuk koydu duvarda bir çivi Münir abi ben bunu Müjdat'a mı versem, Metin'e mi versem, Zeki'ye mi versem, Zeki Metin ikisine birden veremem, iki komik olmaz falan gibi e, herkese akıl danışırdı. <gülüyor> Kime vereyim sence diye. Ben de onlardan biri olarak, ben bir fikri belirtmemiştim de, o çömezlerden biriydim o eve gidip gelen. E, sonra Münir abi bak dedi, Metin'le Zeki Tiyatro'yu bıraktılar, gazinoya geçtiler. Müjdat da bıraktı. Ben bu kabuğu kime vereceğim gibi bir endişe içindeydi. Bu anlamda Münir abi bana göre şanslıydı. Ortada Müjdat var, Metin var, Zeki var falan. O adaylar var. Benim durumum çok korkunç. Ortada aday yok. Cem Yılmaz'a mı veri? Cem Bırsız standartçıya mı vereceksin? Öyle bir şey değil. Bir tiyatrocuya verilecek. O tiyatrocu ortada yok. Ben bunun derin sıkıntısı içindeyim. Biri de çıksın da bu bayrağı ağzını bir yere götürsün de ben de o kavuğu ona vereyim. Bu sorumluluktan kurtulayım derdindeyim. Ama korkarım kavuk müzeye gidecek. Ben hep sizin orta oyuncular kadrosu içinde birisi olacağını hayal etmiştim. Ee, bakalım zaman bize neler gösterecek. Ya, tamam orta oyuncular içinde de arkadaşlarım var. Tabii ki onlardan birini devrederim ama onların da kural şu halkın kabul ettiği bir komik olması gerekiyor. E, geri dönüp bakarsan Hasan Efendi, Abdülhamit'e muhalefet etmiş, kalpun sahibi, asıl sahibi. Dündümlü dönemin iktidarına muhalefet etmiş. Münir abi bunların içinde en mülayim olarak ama geri geldiğinde baş kaldırmış komikler bunlar. Topluma, mevcut düzene baş kaldırarak ses çıkaran adamlar. Öyle biri çıkması gerekiyor. Şimdi bizim arkadaşlar yani ben sonraki jenerasyon kavuğu vermem gereken tipler Twitter aleyhisselam <gülüyor> ne kavuğu ya? Tamam onu naftalinleyip bir şey Hatun Müzesi'ne vermem gerekiyor. Üsteden, eskiden de böyle kavuklular vardı. Siz de onu roman diye yazın. Bana ne? Şimdi a, e aman devir teslim olsun diye hıyarın birine veremem ki. Tabii. Müthiş bir, bir sorumluluk. Evet. Kavuk çok ağır. Evet. Ya, ciddi yani. bir sorumluluk. Başımı yakıyor benim. Evet, bir de magazin konusu haline getirmişler. Evet. Böyle. Niye ona vermiyor? Niye Cem Yılmaz'a vermiyor? Cem Yılmaz ben tiyatrocu değilim diye kendisi ifade ediyor. Çocuğum böyle bir talebi yok. Ben ona karşı değilim. Ben tiyatrocuyum demiyor. Kavuk bana verin demiyor. Ya magazin Cem Yılmaz'a versin. Bilmem kime versin falan gibi bir magazin var ortada. O Öyle magazin bir olay değil bu. Evet, evet. Hiç alakası yok. Bambaşka bir durum. Ya, ciddi bir sorumluluk. Evet, dert çok. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ee, biz Açık Hava stüdyomuzda programın e, hatta süresini de açtığımızı görüyoruz. Ee, Bravo biz! Bravo biz, evet ya. Ee, binlerce kez teşekkür ederim. Ee, hiçbir şey esirgemeden bizimle her şeyi paylaştınız. Nefis bir sohbet paylaştınız her şeyden önce bu Açık Hava stüdyosunda. <gülüyor> e, ben her şey için çok teşekkür ederim. Bu açık hava stüdyosunda çok iyi ağırlandık. Teşekkür ederim. Ee, umarım ilerleyen zamanlarda yine beraber olabiliriz. Son parçamızda Şahları da Vururlar oyunundan çok bahsettik bu son iki haftadır. Şah Rıza, e, Hatta iki parça dediniz siz. E, İkisi, iki son parça. iki son şarkı beraber arka arkaya kaydetmişsin sen. Ben ondan önce Efet yapmak istiyorum. Ali Pak'ın bir oyuncağı var. Çok güzel sesler çıkarıyor orada. Son beslemi burada yapmak isterim. Evet, uyku vakti <gülüyor> bir yandan da. Evet, iyi geceler <gülüyor> Alpak. <gülüyor> Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de, yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Bu hafta program konuğumuz Ferhan Şansoydu. Hoşça kalın. Dünya <gülüyor> Sevki sefa sürdü Rıza Bitmeyecek sandı Şahlık elden gitti işte Bitmeyecek sandı sefa O saltanat bitti gayrı Çok hastalık gördü Rıza Her birinden yırttı Rıza. Çok hastalık gördü Rıza. Her birinden yırttı Rıza. Her ülkede bir organı Tarağa kaçtı reza Ermeyecek sandı dünya. Kahirede yüldü reza Ermeyecek sandı dünya. Kahre cipte yüldü reza. <gülüyor> <gülüyor> Meksilas maşlama. <gülüyor> Mahçelerden mörülüce ceh, <gülüyor> oynar mörülüce İnsan bir hoş oluyorum excelansın mörülüce <gülüyor> Ay Ekselans excelans, tuğho cehennem mi böyle? <gülüyor> Rıza ölmüş, tacina gömülmüş lan görmem tacı olmuş, tutmuş halete getirmiş. Zümrüt <gülüyor> cagacigi Tükotu cehennem mi böyle? Ölmeden baktırmış idim falan Rüyamda dinler şu serdim yola Kisinger yaptı Allah'a Benim yerim cennet ala Madem hurma ağaçları artık kana mulanık Kisinger'in durumu sene kadar karanlık Zulmedenler zulmederler zalim azapta gerek Cehennemin çeşmesi kaynar akıyor kaynar Züm çakar çıkacak çivi çıkarlar Cennet benden mahcup kalmaz. Hurilere ayıp olur. <gülüyor> ben cennete girmezsem cennet için kayıp olur. Sen cennete girer isen gayet fena ayıp olur. <gülüyor> Sen cennete mecet cennet etme. Cennet, cennet mekan olmayanda. Sür geçeriz. Ta da. İç beş gayet abarttı. Ben çok sevap eğlenmişim, yazılmasını unutulmuş. Dümcaka <gülüyor> çak çak çiki kaka. <gülüyor> İngiliz emek terasa, gidiyoruz. Daha senin altın ateşini yapacağım, Gideceğim Sırat Köprüsü'nün altından adamları toplayacağım. Yeni ölenleri alıp geleceğim. Bütün gün seninle uğraşlar diyeceğim. Biz de burada üçüncü derecede emeklilik tek gen zavallı bir zebaniyiz. Öbür tarafta ölen ölenler. Bu kumeniyle zaten Hüseyin işin bokunu çıkardılar. Her gün kamyon kamyon ölü geliyor. Bu kadar çok ölüm olunca Azrail işe yetişemiyor. Nazı ölümlerde Azrail gecikmeleri görünüyor. Adam ölmüş, ölüsü bu tarafa gelmemiş durumlar var. Hay kayıp ölüler var. Allah babasabahalinin ne Azrail'e hem bize bir fırça, bir fırça, bir fırça. Yeter be adil, cimcan, cimcan, cimcan, cimcan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hadi yürü Eksalans. hadi yine alasınız, alasınız. E tabi bir kazan içindesiniz. Cehennem'de bundan iyisi Şam'da kayısı Yennete <gülüyor> de bekleriz Hayırlı azap var Toprak oldu göçtir ıza Gökyüzüne uçtur ıza Toprak oldu göçtir ıza Gökyüzüne uçtur ıza Atayız